Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben program sunucunuz Işıl Karayelmaz, teknik masada Ömer Şahin bize destek veriyor. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Türkiye'de hayvan özgürlüğü ve veganlık denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri. Belki de ilk isim birçok kişi için. Ee, hayvan özgürlüğü aktivisti, gazeteci, yazar Zülal Kalkandelen stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zülal Kalkandelen benim gördüğüm kadarıyla kendini hayvan özgürlüğüne en fazla vakfetmiş insanlardan biri Türkiye'de. E, 7.24 bu konuda yazıp çizip e, okuyup üretiyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazıları e, yayınlanıyor düzenli olarak. Sosyal medyada son derece aktif. E, hatta interaktif diyebiliriz. Çünkü sürekli insanlarla da diyalog halinde. Onun dışında Türkçe veganlık literatürüne de büyük katkılar e, yapıyor hem çevirileriyle. Hem kendi metinleriyle. Geçtiğimiz ay e, kendisinin son kitabı, Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü kitabı ikinci baskısını yaptı. Genişletilmiş baskısı çıktı. E, çok kolay okunan bir kitap. Kısa kısa makalelerden, bölümlerden oluşuyor. Ve içeriği çok zengin bir kitap. E, veganizmin ne olduğundan, neden olduğuna, türcülüğün ne olduğuna, veganlığın feminizmle, sosyalizmle ilişkisine kadar çok dolu bir kitap. Ben okurken çok şey öğreniyorum ve hayvanların yaşama hakkıyla ilgilenen her bireyin mutlaka okuması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Kitaba dair de sorularım var ama ona geçmeden önce sizi biraz daha iyi tanımak da istiyorum. Onun için kısaca bir kere veganlık hikayenizi merak ediyorum ben. Hı hı. Ne zaman vegan oldunuz ve nasıl vegan oldunuz? Ee, aslında çok... Uzun yıllar oldu ama hani gün olarak bazıları hep verir. Ben çok da o günü hatırlamak da istemiyorum. Çok o bana kalsın sanıyorum. Daha öyle daha doğru olur. Ama benimki belki herkesten farklı. Yani belki Türkiye'deki herkesten farklı. Çünkü dünyada tek olmadığımı biliyorum o anlamda. The Smiths grubunun Meet His Murder adlı şarkısı. Aynı zamanda albümün adıdır da. O şarkıyı ben ilk kez duyduğumda çok etkilenmiştim şarkının başındaki o mezbaha daki bıçak sesleri duyulur ilk önce sonra arkasından hayvanların sesleri gelir ee, onu ilk duyduğumda yani hiç o güne kadar öyle bir şey dinlememiş olduğum için çok beni sarsmıştı sonrasında o şarkının sözlerini ne demek ne diyor diye incelediğimde e, çok dediğim gibi hiç duymamış olduğum bir şeyle karşılaştığımı fark ettim yani çevremde hiç kimsenin üzerinde durmadığı gündeme gel getirmediği konulardı bunlar ee, çevremde benim hani vejeteryem bile yoktu açıkçası o dönemlerde Ondan sonra üzerinde düşünmeye başlayıp araştırdım bu konuları. Araştırdıkça yeni şeyler tabii öğrendim. O zamanlar bilgiler bu kadar bu alanda yaygın değildi. Yani internet de hayatımızda böyle hakim değildi. Dolayısıyla bulabildiğim her şeyi okumaya çalıştım. Okudukça böyle bir... ...zulüm zincirinin içerisinde yer almak istemediğim için... Ee, ...önce vejetaryen olmuştum... Ee, ...sonra arkasından hemen... E, ...vegan oldum... ...yani benimkinin... E... Benim veganlık sürecimi başlatan bir şarkı oldu açıkçası. E, ondan sonra e, gelişti. E, ve tabii bu öğrenme sürecinde e, birçok aşamalardan e, geçiyor e, o süreç. Yani önce sanki kendinizle ilgili bir şeymiş gibi düşünüyorsunuz ama... ...sonra olayın hiç de öyle olmadığını... ...aslında e, bütün dünyada e, çok büyük bir e, sisteme karşı bir duruş e, olduğunu e, anlıyorsunuz. Benim ama veganlık sürecim tamamen... E, Hayvanlara yapılan işkencelerde işkencelere destek olmamakla, destek olmama kararıyla ilgiliydi. Çünkü o zamanlar işin sağlık yönü yani vegan olursam benim için de çok iyi olacağı veya çevre için çok olumlu katkıları olacağı yönünde bir bilgim de yoktu. Gerçekten hatta <gülüyor> hep bunu söylerim çevremdeki bazı insanlar bana e, sen işte bunları yem yemez oldun e, öleceksin diye böyle hani şeyler söylerlerdi onlara e, bir gün şöyle dediğimi e, hatırlıyorum e, ne yapalım e, herkes bir nedenle ölecek benimki de bu olur demiştim yani hani eğer insanlık benim için e, kötü olsaydı bile vazgeç. ...vazgeçmeyecektim. Ee, ama sonra ...ne güzel ki öğrendim ki e, ...aynı zamanda e, benim sağlığım için de ...çok e, iyi bir bonus şey. Oldu, evet, bonus oldu. Evet, bonus oldu. Sonra bir de çevreyle ilgili ...katkıları ortaya çıktı. O zaman zaten e, ...artık hani hiç e, bunun ...geri dönülmez bir yol olduğu zaten benim için ...belliydi ama hani en azından ...argümanlarım Teypler çok güçlenmiş geldi. oldu. Evet. evet. Peki bu süreçte ...hatta bugüne kadar size en çok ilham ...veren e, kimler oldu? Hem kişiler veya olaylar olmuş olabilir Aslında kişi yok. Yani dediğim gibi sadece bir şarkıyla başladı. Sonra çok tek başıma kaldım. Hmm. Ee, çok kimse yoktu çevremde. Ee, i̇nsanlara diyordum ya vejeteryan birini tanımıyor musunuz? Benle tanıştırın diyordum o derece. Ee, çok uzun yıllar e, yani bu kadar böyle bir e, bunu yalnız yaşamanın verdiği bir duyguyla... E, Hatta uzun süre demiştim ki hani Türkiye'deki herhalde tek vegan benim diye düşünüyordum. Çünkü çevremde o dediğim gibi internette her sosyal medya zaten yoktu da böyle bir insanlarla haberleşme olan da yoktu. Şimdiki o gençler o yüzden çok şanslı ben onlara hep söylüyorum. Diyorum ki yani hiç kendinizi yalnız hissetmeyin. Çünkü şimdi üniversitelerde kulüpler var, hayvan hakları veya veganlıkla ilgili kulüpler var, vegan mekanlar var. Yani birçok yayın var, kitap var, kaynaklar daha fazla şey, internet, her yerde her şey, her an ellerinin altında. Çok çok farklı bir ortam ve giderek gelişiyor. Onun yüzden hani bazıları için belki bu farkı görmek çok mümkün değil. Ama ben çok ciddi bir fark görüyorum tabii bir 25 ya da daha fazla yıl öncesine göre. Onu da sormak istiyordum. Türkiye'de kitabınızda da bahsediyorsunuz. Türkiye'de vegan olunca e, onunla birlikte gelen bir de yalnızlık evet. oluyor. Hatta dışlanma. Hı hı. Yani kendi sosyal evet. çevresinden ben, dışlanma. Evet, 2011 yılıydı galiba. Ee, bir yazı yazmıştım. Türkiye'de veganlık yalnızlıktır diye yeşiliste yazmıştım o yazıyı sonra da İngilizceye çevirdiler. Öyle de kormuşlar siteye. Herhalde Türkiye'ye gelmeden önce internette araştırma yapıp hani veganlıkla ilgili vegan mekanları, araştan turistler falan o makaleyi bulup sürekli bana mail atmaya başladılar. Hala böyle mi? Gerçekten böyle mi? <gülüyor> sonra ben de yeli, hatta Yeşilisin editörlerine rica etmiştim. Ne olur o makaleye bir tarih koyun diye tarihsiz yayınlamışlar. Çünkü yok diyordum yani biraz daha gelişti. Artık o kadar kötü değil. Gerçekten öyleydi. Bir yalnızlık yalnızlaşma getiriyordu Çünkü çevrenizdeki insanlar Bunu ya bir hastalık olarak görüyorlardı Eskiden Ya da sizin çok anormal bir olduğunuzu Ya da bir, bunun bir böyle Geçici bir heves olabileceğini bir, Hani böyle sanki farklı gözükmek için Yapılmış bir şey gibi Olabileceğini düşünüyorlardı Dediğim gibi bu konuda Hiçbir yayın da yoktu Medyada hiç yer verilmiyordu Dolayısıyla insanlar hem bir bu konuda bilgisizlik vardı hem de ön yargı vardı. Onları aşmak tabii kolay değil, hala da değil ama eskiye göre çok daha iyi bir durumdayız. Yalnızlık evet hala bana arada bir gençler öyle şeyler yazıyorlar, mesajlar gönderiyorlar. Onlara hep o makaleyi gönderiyorum. Diyorum ki yani çünkü o makalede demiştim ki aslında zor olan insanın yalnızlaşması değil... Sonuçta bu bir etik tutumsa yani etik nedenle vegan olmuş bir insan için e, diyordum ki yani günün sonunda yaptığın değerlendirmede veya e, yatağa başını koyduğunda e, bir iş huzuru duymakla ilgili bir mesele. Çünkü benim yaşamam için başkasının ölmesi gerekmiyor e, diye o, o düşünceyi düşünüyorum. E, Artık vakıf olduktan sonra o çok büyük bir insana e, rahatlık getiriyor ya da e, kendinden daha fazla memnun oluyor insan. E, dolayısıyla onun verdiği mutluluk mu, iç huzuru mu, yoksa yalnızlık mı? Orada bir tercih yapmanız gerekebilir belki bir noktada e, ve o tercih bence artık çok açık açık. E, ...bizler için. Dolayısıyla... ...eğer böyle düşünürseniz onu da aşarsınız... ...demiştim. Herkes için... ...evet kolay olmayabiliyor. Bazıların ailesi... ...özellikle gençlerin Ben ailemden... ...hiçbir ters tepki görmedim. Onu da belirtmem lazım belki ilk önceleri garipsediler ama sonra hani hiçbir şey bana hiçbir baskı olmadı. Hiç kimse hiçbir şey demedi. Bazılarının aileleri de karşı çıkıyor. O çok kötü tabii. Aileleriyle birlikte yaşadıkları için evde bir gerilim olabilir ama işte bu yayını dinleyen, gerçi Açık Radyo'nun dinleyicileri arasında o tarz birinin olacağını düşünmüyorum ama eğer çocukları vegan olmaya karar veren aileler varsa hani bunu kötü bir şey olarak değil, çok iyi bir şey olarak algılamaları gerekir. Aksine ...teşvik etmeleri ve yardımcı olmaları gerekir. Hatta bazı aileler var ki... E, ...onları da biliyorum... E, ...geliyorlar, diyorlar ki beni kızım... işte ...vegan yaptı, evet. o vegan oldu... ...ondan esinlendik. Bu tabii çok güzel bir şey. Bence de. Ee, yalnız Türkiye'de bir de... ...vegan kelimesi hala... E, ...önyargılarla birlikte geliyor bazı kesinler. Tabii geliyor. Yani o kadar da... E, ...şey değil bilinmiyor aslında... ...yani vegan deyince işte... E, ...çok agresifler, provokatifler... ...ekstrem evet, gruplar evet. filan gibi algılar da var... ...sizce bu imaj değişebilir mi? Ne yapmak lazım? Değişebilir, değişecek tabii medyanın... ...bu söz ettiğimiz algının ortaya çıkmasında... ...çok olumsuz bir katkısı... ...katkıda demeyeyim mi... ...olumsuz bir rolü oluyor... Evet. ...çünkü hep böyle resmedilmeye çalışılıyor... ...veganlar hani böyle dediğim gibi... ...aşırı insanlar... ...bu normal olamayacak bir şey yapmaya çalışıyorlar... Gibi gibi gösteriliyor. Oysa ki aslında asıl aşırılık e, her, her yıl 150 milyar hayvanın e, katledilmesi e, büyük bir vahşetle ve hiç buna gerek yokken e, çünkü insanların e, hayvansal e, bir ürün yemeden yaşayabileceği zaten kanıtlanmış bir durumda. E, aksine e, Yemezler. Üstelik eğer bunu tüketmezlerse daha sağlıklı olacakları da kanıtlanmış durumda. Çevreye zararları özellikle ortaya çıkmış durumda. Bütün dünyada Birleşmiş Milletler'den Dünya Sağlık Örgütü'ne kadar çok büyük kurumlar... ...insanlara bitkisel beslenme çağrısını yaptığı bir dönemdeyiz. Yani hep ben onu söylüyorum. Tek kanallı televizyonların olduğu hayatımızda... Sadece tek bir yerden haber aldığımız bir dünyada yaşamıyoruz e, bilişim, bilişim iletişim çağındayız Artık her türlü bilgi her an ulaşılabilir halde e, Bu tür e, bilimsel gerçekleri insanlar isterlerse anında ulaşabilirler Herkesin telefonunda bile internet var Dolayısıyla hani bilmiyordum e, gerekçesi artık kullanılabilecek evet. bir gerekçe değil Hı -hı. Eğer hala ona sığınılıyorsa orada bir tercih var demektir Ben onu hep söylüyorum Bilişim çağında e, bilgisizlik bir e, tercihtir ...bilerek belli bir konuda cahil kalmayı tercih edebilirsiniz... ...ve benim ona saygı duyma diye bir zorunlum olduğunu düşünmüyorum... ...dediğim gibi eskiden olsa nereden ulaşacak bu bilgiye derdik ama... Ya ...bu bir tür bilgileri bu kadar ulaşılabilir haldeyken... ...görmeyenler demek ki görmek, duymak istemeyenlerdir diye düşünüyorum... ...o nedenle bunları görmezden gelmenin de artık fazla bir olanağı yok... E, ...medya da bir süre sonra... ...bunları daha fazla azmak zorunda kalacak... ...işte e, açıklanan... E, ...yani bir, bir takım insanlar hani... E, ...hayvanlara yaşatılan zulüm nedeniyle... E, ...bu e, veganlığı tercih etmiyorlarsa... ...tercih edememek de lazım... ...veganlığı görmezden geliyorlarsa... E, ...bir gün, gün gelecek ki... E, işte çevresel nedenlerle, çevresel etkilerle e, insanlar e, yaşantılarını değiştirmek durumunda zaten kalacaklar. <gülüyor> Kaçınılmaz olarak oraya gidecek yani geleceğin vegan olduğu e, yolundaki söylem asla ütopik değildir. Belki biz görmeyiz. Ee, yani bugün 2019'da belki e, bunu söylediğimizde birileri ya olur mu böyle şey diyebilir ama çok da fazla zaman yok. 2030 yılını e, tarihini göstermedi mi araştırmalar? E, küresel ısıtma, ısıtma ve e, iklim krizi nedeniyle zaten gidişat o yönde. Aynen öyle. Evet. Ee, peki isterseniz bugün getirdiğiniz şarkıyı... Da bir dinleyelim. Tamam. Ee, bu aslında şarkı burası için çok özel e, bir hmm. kayıt oldu. E, hafta sonunda Kadıköy'de Çevre Festivali vardı. Orada ilk kez e, bir canlı olarak... E, seslendirildi. Arkadaşımız bizim Bağımsız Hayvan topluluğunda da aramızda bulunan e, Onur Tekşen e, bu şarkıyı e, festivalde bize sürpriz yapmak üzere e, bestelemiş ve orada e, çaldı. E, e, daha böyle akustik bir kaydıydı ama e, bu da çok güzel. Yeni bir kaydını yolladı. E, i̇lk kez burada, açık radyoda bugün çalmış olacağız. E, adı ne farkı var şarkının? E, türcülüğe e, Değinen, onu eleştiren, e, hayvanların e, yaşadıkları zulmü e, şarkıla, şarkı sözleriyle dile getiren e, bence çok güzel bir şarkı. E, biz çok sevdik, benimsedik. Umarım dinleyiciler de beğenir. Onur Tekşen'in sesinden ne farkı var? her bizim için Acil ve zek duyuyorum, yaşamak istiyorum. Arkadaşlarım ben senin gibi. Acil ve zek duyuyorum, yaşamak istiyorum. Arkadaşlarım ben senin gibi. Acil ve zek. 94.9 Açık Radyo'dayız. Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. Bugün konuğum, hayvan özgürlüğü aktivisti, gazeteci yazar Zülal Kalkandelen. Ve biraz veganlığa geçiş hakkında konuştuk. Şimdi ben biraz da aktivizme girmek istiyorum. Aslında belki bir şey eksik kaldı. Hani veganlıktan hep konuşup duruyoruz insanlara vegan vegan dedik. Belki bir tanım vermek ilk bölümde onu eksik bırakmıştık. Gibi geldi bana tamam. ee, Hani veganlık denince Daha çok medyada da yer alan şekliyle insan, e, Hayvansal ürün Yememek, tüketmemek, giymemek, kullanmamak Diye böyle çok basit bir e, Genel tanım veriliyor ama Aslında bence o e, Veganizmin özündeki e, Asıl e, ...önemli olan unsurları ortaya koymuyor diyebilirim. Çünkü o tanımda verilen bir sonuç aslında. Neyin sonucu? Belli bir etik tutumun sonucu. Benim kullandığım bir veganizm tanımı var. Hemen bunu onu burada söylersek... ...belki insanların hakkında daha iyi bir algı yaratabiliriz. Veganizm hayvanların da... ...insan gibi bilinç sahibi duyarlı canlılar olduğu gerçeğinden hareketle... ...onlara uygulanan meta statüsünü ve sömürüyü reddederek... Özgürleştirmeyi hedefleyen e, özgürleştirici bir etik tutumdur ve toplumsal adalet mücadelesinin gereğidir. Şimdi bunu böyle tanımlarsak insanlar eğer e, çünkü çok günümüzde karşımıza çıkıyor e, bir veganla dalga geçmeye çalışan insanlar oluyor. Dalga geçtikleri şey budur. Yaşam hakkı, e, özgürleştirici bir etik tutum e, ve sömürüyü reddetmek. Aslında özünde iktidara, baskıya, zulme. ...karşı çıkma vardır ve hayvanların da insan gibi bilinç sahibi e, duyarlı canlılar olduğu gerçeğine dayanır. Dolayısıyla bundan e, hani dalga geçilecek, alayacak, küçümsenecek hiçbir şey yok bununla ilgili. Belki ancak kendileri e, vegan olmaya çalışabilirler değillerse. E, çünkü dediğim gibi ya sen e, ne yersen ye ya da ne tüketirsen tüket e, ya da hayatını nasıl yaşarsan ye, benimkine karışma deniyor ya... Öyle değil mesele Çünkü bu yaşam tarzı da değil Veganlık yani medyada çünkü bir şekilde Öyle gösterilmeye çalışıyor Diyet hiç değil hani Bütün onlar yani evet Veganlar tamamen bitkisel besleniyorlar Ama o dediğim etik tutumun O adalet Hayvanlar içinde adalet isteğinin Gereği olarak Ve yapılan bir şey Sonuç o Hı. Yani orada bir ciddi yanlış yapılıyor Hani mesela Canan Karatay'da çıkıp ondan sonra vegan Vegan beslenmenin felsefesi yoktur diyor. Zaten onun söz ettiği şey orada e, veganlık değil. Bitkisel beslenmeden söz ediyor. Aksine veganlığın çok ciddi bir felsefesi var. Ama onu bilmediği için tabii o şekilde konuşuyor. Bu ayrımı e, belirtmek iyi olur sanırım. Ben de şeyi diyecektim zaten oraya bağlayabiliriz. Vegan olmak aktivist olmayı gerektirir Hı -hı. mi sizce? E, Cevabını verdiniz herhalde. E, e, bilmem. E, yani aslında verdim mi ama şunu da söylemek gerekir. Bence gerektirir. Hı -hı. E, kitapta da ben değinmiştim buna. E, hani bazı veganlar öyle düşünüyor. Ben ve oldum. Ee, tamam işte hayatımı böyle yaşayacağım. Eee Tamam. E, elbette herkes aktivist derken hani sokağa çıkıp eylem yapmak değil aktivizm günümüzde sadece. E, o da bir yönü. Elbette sokak aktivizm var ama aktivizmin çeşitli yönleri var. Yani aktivistler sonuçta yaşadıkları toplumu olumlu yönde değiştirmeye çalıştıkları için bunu farklı platformlarda da yapabilirler. İşte mesela Onur'un bestelediği şarkı da bir tür aktivizmdir. Hı -hı. E, çünkü birilerine ulaşacak, bir fikir yaratacak, bir kitap yazmak, bir makale yazmak, sosyal medyada paylaşımlar, yapmak veya çevrenizdeki insanlar ...veganlarla e, veganlığın veya e, hayvan özgürlüğünün temelleri konusunda konuşmak... ...bunların hepsi e, ona dahildir. Ve bence tabii ki hayvanların sesi eğer e, veganlar olmayacaksa... ...bunu bugün yapmayacaklarsa kim hayvanların sesi olup ne zaman yapacak? Dolayısıyla bizlere yani veganlara tabii ki bu konuda e, bir sorumluluk düştüğünü, düştüğünü düşünüyorum ben. Evet, siz tabii birçok insana da e, bu aktivizm konusunda da aslında örnek oluyorsunuz ilham oluyorsunuz bu farklı şekiller konusunda da yani dediğiniz gibi sadece sokakta olmuyor bu birçok açıdan bilgilendirmeyle de olabiliyor çünkü insanların çoğu bence bilmedikleri için vegan değiller yani bilseler arka planına vegan olacak çok ciddi bir kitle olduğunu düşünüyorum. Evet evet. Ee, e, olan evet insanların. Yani. insanların gerçekten bu konuda bilmediği çok şey var. Yani gidiyor marketten ne bileyim bir paketlenmiş bir eti alıyor ama evet. onun nereden nasıl ne şekilde geldiğini yani elbette bir hayvan olduğunu tahmin ediyor. Onu demek istemiyorum ama arkasındaki zulmü birebir e, insanlar e, ...fazla bilmiyor ya da bilmek de istemiyor... E, ...ama e, bizim üzerimize düşen de... ...işte bunları ortaya çıkarmak... ...çünkü zaten bence çok fazlasıyla gizli kaldığı için... ...bu kadar da bu e, ilerleyebildiği... ...ya da bu kadar benimsenebildi insanlar tarafından... E, ...biz mesela gerçeklik küpe eylemlerini yapıyoruz... E, ...BAMS Hayvan Hakları Topluluğu ile iki yılı geçti... E, ...yani İstanbul'un çeşitli meydanlarında... E, ...bilgisayarlarla işte mezbaha e, vahşetini e, insanlara gösteriyoruz... Gerçekten çok değişik tepkiler var çok şaşıranlar donup kalanlar ağlayanlar ben hiç böyle bilmiyordum diyenler o anda ben artık yiyemem bunu asla tüketemem diyenler veya gülüp geçenler dalga geçenler kızanlar öfkelenenler yani çok çeşitli tepkiler gösteriliyor ama sonuçta ilk kez o kadar birebir o vahşetle yüz yüze geldiklerini görüyoruz çoğunun. Yani bu da bir e, inanılmaz bir şey. Yani eğer bir değişim yaratmak istiyorsak bir kere gerçekleri ortaya çıkarmak zorundayız. Onun adı o nedenle gerçeklik küpü. E, gerçekler çünkü ancak değişimi sağlar. Peki siz Türkiye'deki bu veganlığın gelişimini aslında neredeyse başından beri takip etme evet. şansınız oldu. Yani izliyorsunuz. Evet. E, geldiğimiz noktada ne görüyorsunuz Türkiye'de sizce hayvan özgürlüğü anlamında? Nasıl bir tablo var e, şu anda? Hayvan özgürlüğü anlamında... E, çok e, olumlu bir, yani çok ilerlemiş olduğumuzu hiç düşünmüyorum. Ama veganlık da bir yandan da e, ilerliyor yani sizin anlattığınız anlamda da veganlık. Yani etik veganlık bir bilinç yani, olarak evet, da etik, yani veganların değişiyor. sayısı e, eskiye göre tabii ki artıyor. Dediğim gibi üniversitelerde gençler arasında en azından e, bu konuya ilgi var. E, bir şekilde e, farklı e, dürtülerle de olsa bu konuyu ilgi duyanlar çoğalıyor. O sevindirici bir şey tamamen böyle kara bir tablo, umutsuz bir tablo çizmiyorum. yani Elbette dünyayı yasladığımızda çok ileri olmasak bile Türkiye gibi her şeyin geriye gittiği bir dönemde hani veganlığın en azından böyle gündeme gelmesi bence olumlu diye görülebilir ama hayvan özgürlüğü tabii çok farklı. Yani yaşadığımız dünyada Dediğim gibi yılda 150 milyar hayvan e, katledilirken hayvan özgürlüğünün e, nerede olduğunu e, ya da çok iyi bir durumda olduğunu söyleyemeyebilirim. Ama e, dünyada bu konuda e, bayağı aktivist gruplar çıktı. E, güzel eylemler yapıyorlar ve onlar e, ana akım medyada bile bugün artık yer alıyor. ...farklı değişik eylemler var... ...Mid the Victims en son eylemler... ...mesela mezbalarda yaygınlaşmaya başladı... ...tabii çok ciddi... E, önlerinde engeller çıkarılıyor... E, ...ama e, sonuçta... E, Bence e, o da bir şekilde e, bilimsel gerçekler ortaya çıktıkça hem sağlık hem çevre hem de gerçekten hayvanlara uygulanan zulmün e, boyutları ortaya çıktıkça e, giderek daha fazla insan e, bu konuya iyi gösterecek diye düşünüyorum. Yani aslında çağımızın en önemli e, mücadele, e, toplumsal mücadele, adalet mücadelelerinden biri hayvan özgürlüğü bugün günümüzde. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz süremizin sonuna geldik. Aa, süremizin sonuna geldik. Ben evet. çok teşekkür ederim. Öncelikle e, Açık Radyo'da e, bu tür programların olması çok güzel. Başarılar diliyorum ben de. E, ben de keyifle dinlemeyi sürdüreceğim. Çok sağ olun. Evet, 94.9 e, Açık Radyo'da. Bugün Zülal Kalkandeli'ni ağırladık. E, kendisini ve Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu'nu sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz... Ayrıca Zülal Kalkanday'ın kendi web sitesinden de takip edebilirsiniz değil mi? Zülal evet, sosyal medyada konu. bayağı aktif yani bulabilirler hmm. her türlü hesabı. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarında söylemişti, evet. Oradan da bakabilirsiniz. Ee, bu vesileyle bu arada geldiğiniz için hem teşekkür ediyorum... ...hem de bir vegan olarak Hı -hı. tüm canlıların özgürce yaşayabildiği... ...gerçek anlamda sevildiği Hı -hı. ve kendilerini gerçekleştirebildikleri bir dünya hayal eden... ...biri olarak iyi ki varsınız demek istiyorum... ...ve iyi ki mücadeleye devam ediyorsunuz. E, toplu, birlikte tabii ki sadece... E, ...bir kişinin ya da birkaç kişinin... ...değil birçok kişinin çabasıyla... ...ancak e, yapılabilecek bir mücadele. E, bu arada hemen... E, ...eğer vakit varsa kapatırken... E, ...programı e, Barry Horn'un... ...sözleriyle kapatalım. E, hı hı. Hapishanede, de, İngiltere'de... E, ...hayvanların... E, ...yaşam haklarını savunmak için... ...yaptığı mücadelede... ...sırasında bir açlık grevi sırasında hapishanede dönmüş bir aktivist beri bu mücadele bizim için e, kişisel isteklerimiz veya ihtiyaçlarımız için değildir. Bu mücadele deney laboratuvarlarında acı çekip öldürülmüş ve bu cani endüstriyi durdurmazsak daha çok acı çekip ölecek her hayvan içindir. İşkence edilerek öldürülenlerin ruhları adalet istiyor. Yaşayanların haykırışları ise özgürlük için. Biz bu adaleti sağlayabiliriz ve bu özgürlüğü getirebiliriz. Hayvanların kimsesi yok. Sadece biz varız. Onları yalnız bırakmayacağız. Barry Hornet. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz.